Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde, sahne, pavyon, müzikol, gazino, okuyan Serhat Milkanacar, yazan Övül Durmuşoğlu. Türkiye sinema tarihinin en kadın öğelerinden biridir müzikol, gazino atmosferi. 19. yüzyılda birlikte gelişen Osmanlı tiyatro geleneğinde sahneye bir süre yalnızca gayrimüslimler çıkar. Afife Jale'nin 1902'de sahne almasıyla, popüler kamu kültürünün sahneyle ve sahne alanla kurduğu ilişki anlamında hala önemli bir milat. Tarihsel olarak tiyatronun içinden gelişen ve Lütfi Akat kamerayı gerçek anlamda sokağa çıkarıncaya kadar tiyatroyla göbek bağını devam ettiren sinemada, özele inersek melodramda sahnenin ve sahne performansının ayrı bir yeri var. Sahnede olmak aykırıdır, dönüştürür. Sahnedeki kadın, toplumun normlarına uymaz, öte yandan erişilmesi zor bir arzu nesnesidir. Sahnede olanın omuzlarında gerçekleşen rüyasının yükünü taşımakta zorlanan bir hali vardır. Yeşilçam'ın en gerçek müzikol hikayesi, 1968'de çekilen Vesikalı Yarim'dir. Bir sigara içebilir miyim? Yakar mısın? Emret abicim. Bir içki ısmarlasana bana. Ne istiyorsa getir. Masayı da temizle. Koy Su, buz istemem. Tamam abla. Afiyet olsun. Senin içkin gelsin. <gülüyor> Çağırıyorlarmış affedersin. Sabiha yani Türkan Şoray ve Halil'in imkansız olduğu en başından aşikar... ...ve imkansız olduğu için de bir o kadar da güzel olan aşkı. Aralarındaki engel sadece müzikol değildir. Müzikol'ün sahnesi, Sabiha'nın aşkının imkansızlığından kaçmak istediği bir sığınak da olur aynı zamanda. Öte yandan, 1964 yapımı Gurbet Kuşları'nda İstanbul'un serbest kadınlarını tanımaya can atan Mehmet... ...bir müzikolde sahnede görüp de aşık olduğu Seval'in... ...aslında memleketindeyken kötü yola düştüğünü duyduğu komşu kızı Naciye olduğunu öğrenir. Yine de 1959'da çekilen "Yalnızlar" ritminin çok içen, az konuşan Çolpan İlhan'ın canlandırdığı Kontes Güneri için sahne belki de tek güvenli limandır. Demokrat parti politikalarının 1950'lerde yarattığı ekonomik hareketlilik malum. Bu dönemde kırda zenginleşmeye başlayan toprak ağları ve daha öncesinde varlık vergisi sonucu kara borsacılıkla zenginleşen kesimin eğlence alışkanlıkları da değişmeye başlar. Bu durum kendini gazino kültüründe de gösterir. Hızlı bir kültürel değişim yaşandığı Türkiye'de popüler kültür ürünlerinin müzikten sinemaya giderek daha büyük kitlelere ulaştığını gözlemleriz. Yeşilçam, gazino kültürünü sahiplenerek Hollywood'un müzikal kültürüyle eşdeğer sayılabilecek bir şarkılı film geleneği oluşturur. Şarkı söyleyerek ünlenmiş her popüler figürün sahnede şarkı söylediği birkaç filmi vardır. Bu dönemin simgesi ise kuşkusuz Zeki Müren'dir. Başka hayal girmesin bana ait çizgiler Yeşilçam'ın sahnesi sınıflar arasındaki güç ilişkisinin yeri olduğu kadar toplumun geleneksel normlarından ayrılanlarının da mekanı olmuştur. Arabesk yasağı yüzünden TRT'ye çıkamayan Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur gibi isimler şarkılarını Yeşilçam sahnesinde söyler. Doldur aşk kaderini, içip sarkoş olayım. Öyle sarkoş et aşkımı bulayım. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Yatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız... Bülent Ersoy'un müzikol, pavyon, gazino sahnelerinde 1970'lerden 1990'lara geçirdiği dönüşümse, Türkiye'nin değişen sosyopolitik yapısı hakkında izleyene temiz bir bilgi sağlar. Çünkü cinsiyet değiştirme kararı aldığı 80'lerde sanatçıya askeri yönetim tarafından konulan sahne yasağı yüzünden sinema Ersoy'un seçtiği kimliğiyle var olmaya devam edebildiği tek alan olur. Bergen, 1987'de TRT yasağını delen ilk arabeskçi olmadan önce Acıların Kadını şarkısını 1987'de Ülkü Erakala'nın yönettiği Acıların Kadını filminin sahnesinde söylemiştir. Yolular yolu! hü Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisinin 150. özel sayısında Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.